Ee, bu çalışmayı özel okullarla yaptığımız zaman da işte yani o zaman yine kendilerini çok da bu, doğru bir şekilde gerekçelendireceklerdi olmamasına yani meşru kılacaklardı bir nevi peki proje'nin e, proje nasıl yürüyor proje'nin adımları neler Hemen şöyle basamak basamak özetleyeyim. Ee, öncelikle şunları da belki söylemeliyim. Projemizin destekleyicilerinden bir tanesi Hollanda Konsolosluğu. Onlardan destek alıyoruz. Ee, Projenin e, Nisan 15'te aslında başladık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 durumda. Öncelikle okul meclislerini aktif hale getirmek istiyoruz. Bunun de birkaç tane basamak tasarladık. Ee, öncelikle işte bir atölye çalışmalarımız oldu. Ee, arkasından bir başka örnek ülkelerdeki örnekleri görmek adına bir Hollanda'ya ziyaret yaptık Rotterdam'a. Ee, orada hem bir gençlik meclisiyle görüştük bir Türk derneğiyle görüştük. Bir de oradaki okullardan Wolfert Okullar zincirinin ortaokuluyla görüştük.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 Ama belki hani burada paylaşmak iyi olabilir. İyi bir örnek var. Yani bizi burada da öğretmenler ya da okul yöneticileri dinliyorsa... ...bizim birlikte çalıştığımız bu Sarıyer bölgesinden değil ama başka bir öğretmen ve okulu... ...rehberlik öğretmeniyle müdür birlikte şöyle bir şey yapmışlar. Dilek ve şikayet kutusundan çıkan bütün her şeyi toparlayıp... ...okul panosuna asmışlar. Başlıklar altında işte hani talepler, şikayetler, şunlar bunlar falan diye başlıklandırmışlar. Bir de böyle dilek ve şikayet kutusuna atılan ekstra eşyaları işte ürzdü <gülüyor> böyle kalemi çöpü çikolatayı gofreti falan da böyle ayrı bir tuhaf şeyler başlığı altında toplamışlar <gülüyor> ve müdür hepsine böyle konuşma baloncuğu gibi yanına yorumlarını ve geri dönüşlerini yazmış aslında bu şey çok keyifli bir iyi örnek hani en azından birileri değerli olduğunuzu <gülüyor> öğrenciler değerli olduğunu hissediyor görüşlerinin okunduğunu hissediyor kararlarda bir şekilde katılabileceğini ve hani söylediği sözün birileri tarafından duyulduğunu hissediyor.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 Serbest kıyafete geçelim veya geçmeyelim mi diye dilekçe gönderdiler. Ama bunları ailelere, ailelere de vermemiz istendi. Hem kendi e, işte kabul ediyorum, etmiyorum gibi hem de aileye götürüp aile tarafından imzalandı. Daha onların sonuçlarını almadık. E, bu sene açıklanacak çünkü dönem başında en çok oy hangisi çıktıysa bize merakla bekliyoruz açıkçası. <gülüyor> yani bize soruluyor ama okul temsilcisi tarafından bir bilgi almıyoruz sınıf temsilcisi veya.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 Öğretmenler, yani. öğretmen aday seçti. Aday üç kişi evet. hmm. Yani sen, sen, sen dedi öğretmen, siz, çıkı, siz aday olun dedi. Biz de seçtik onların arasından. Sınıf temsilcileri olarak evet. siz seçtiniz. Hı hı. Peki tüm okul biliyor mu o kişinin meclis başkanı olduğunu ya da tüm evet. okula nasıl duyuruldu? Ee, okula duyurulmadı, sadece <gülüyor> sınıf temsilcileri biliyor. Yani ben <gülüyor> sınıftakilere söyledim ama bazı sınıflar belki bazı sınıf temsilcileri sınıfına söylememiştir olabilir yani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 Olması gerekiyor demiş bir başka arkadaşımız. Bu arada e, demin konuştuğumuz bu dilek ve şikayet konusuyla da ilgili şöyle bir cümle tamamlamalarını istedik. Keşke dilek ve şikayet kutusu dedik. E, onlar da önce şey demişler. Olsa ve açılsa. <gülüyor> e, i̇ki üç tane daha böyle açılsa cevabı var. E, ya yine hani dilek ve şikayet kutusu da de ilgili her, herkesin böyle yine hani açılsa, dikkate alınsa, okunduğu bize söylense gibi yorumlar